Perişan FM Perişan FM Dokker Radyo Doktor Radyo Doktor Radyo Perişan haber haber haber Türkiye Radyo'nun tek arka komedi programı Perişan Efendi'ler sevgiler saygılar Hümetler dinleyiciler hatırlayacağınız gibi Geçtiğimiz programımızda Sayın Gökçek'le Ankara'nın su sorunu konuşuyorduk En sonunda nasıl tasarruf yaparız Onu sormuştuk kendisine şimdi Kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, Sayın Gökçek değerli bu izleyenize geldiniz Çok sağ olun var olun Sayın Gökçek efendim e, evet. önemli bir projeniz vardı e, Ve gerçekleştirdiniz Kızılırmak suyu e, Kızılırmak'ta Ankara'ya su getirdiniz Ancak su getirmenize karşı çıkanlar oldu evet, şu anda da o, o. Evet, hakkımızda evet. E, kızılırmak suyuyla karşı çıkan bir derneğin e, genel başkanı var onu bağlayacağız e, evet e, Akın bey e, siz e, kızılırmak <gülüyor> suyuyla karşısınız evet ömer bey e, her şeye karşısınız biliyoruz evet. e, niçin karşısınız e, Akın şimdi bey. ömer bey kızılırmak suyu risklidir hatta asterisklidir asteriks e, yani e, asteriks e, yo yo neydi ee, arsenalli miydi? Yok yok şeyliydi. Fotojeneik. Ee, arseniklidir ee, Ömer Bey. Arsenikli ha. Peki e, şimdi Akın Bey. Yani, Efendim Ömer Bey. E, Kızılırmak suyunun arsenikli olduğunu kim söyledi? Biyolojik olarak araştırdınız mı? Şimdi onu? Ömer Bey biz e, biyolojik olarak değil. E, ideolojik olarak incelettik ve gördük ki. <gülüyor> e, Kızılırmak suyu arsenikten geçilmiyor. Ayrıca Kızılırmak suyunda sadece arsenik yok. İdoneje laboratuvarlarındaki arkadaşlarımızın Kızılırmak'tan aldıkları su numunelerinde bol miktarda e, mantar, kere, kuş kırpı, koli basili ve hatta coli bakterisi rastlamıştır. Evet, coli bakteri. Şimdi yanımda Kızılırmak'tan alıp bir bardak su var. Ee, dilerseniz Ömer Bey e, içeyim bakalım. Su gerçekten zehirli mi değil mi? Ee, tamam <gülüyor> evet, evet dinleyiciler. Ee, Akın Bey kızılırmak suyunun arsenikli ve zehirli olduğunu söylüyor ve canlı yayında sudan içip ba bakacak ki zehirli mi değil mi biz de göreceğiz. Evet göreceğiz Ömer Bey. Şimdi ben bir bardak su aldım. Ee, plastik bardaktan kızılırmakta çektim. Şimdi onu içiyorum inşallah. İçine benim. <gülüyor> <gülüyor> oy. Bu ne? La... <gülüyor> Ömer Bey. Ay... Valla zehirleniyorum şu anda, bana bir şeyler oluyor Ömer Bey. <gülüyor> ee, e, Akın Bey ne oldu Akın Bey, e, arkadaşlar? Ee, Ömer Bey şu anda arsenikli su hasta etti gerçekten, mahvetti. Ee, Vatandaşın bu suyu icirtmeye utanmıyor musun Melih Gökçek? Emin Çolaş'a boşuna senle uğraşmıyor yani. <gülüyor> sayın Başkan, Sayın Başkan. Maalesef bu su Ankara'nın Kızılırmak suyu değil, İzmir'in suyuymuş. <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor> Ee, Ömer Bey e, yardımcı bu suyu Kızılırmak suyu olmadığını İzmir'in suyu olduğunu söylüyor. Allah cezasını versin. <gülüyor> <gülüyor> e, bakın Ömer Bey işte e, Sayın Gökçek İzmir'in suyunu da e, arseniklemiş. E, daha ne diyeyim ben yani. E, e, evet Sayın Gökçek e, duyduğunuz iddiaları e, ne diyorsunuz efendim bu iddialara? Ya ne diyeyim Ömer Bey ideolojik travma. Ankara'nın suyuna çamur atanlar attıkları çamurun altında kaldı gördüğünüz gibi. Ee, siz Akın Bey İzmir'in suyunun arsenikli olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. ediyorum. Ee, ben de kendi kendime verdiğim yetkiye dayanarak sizi yalancı ilan ediyorum. <gülüyor> Ömer Bey şimdi Kızılırmak suyu arsenikli ise bakın ispatlasınlar ben başkanlığı bırakırım. İşte elimde Ankaralılara içirdiğimiz kızılırmak suyu var. Bende de var bir numune. Bakın içiyorum şu anda. Evet dinleyiciler Sayın Gökçek kızılırmaktan aldığını söylediği e, suyu şehir sebepçisine verdiği suyu içiyor şu anda. Evet şu anda içiyorum. Evetim, Sayın Gökçek bir de ben içeyim. Evet e, tabii neden olmasın Bakayım, Çok güzel bakalım, bir su gerçekten, gerçekten de. Çok mi? yumuşak. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Bey. <gülüyor> Ömer Bey ne oluyor? E, e, efendim şaka tabii ki. Ah Temiz Allah sonra. sizi kahretsin. <gülüyor> yani size de şaka yaptım. Gerçekten <gülüyor> sizin programınıza yakışır bir teşekkür şeydi yani için ben de gerçek zannetmiştim yani. Sağ olun yani. Sayın Gökçek teşekkür ediyoruz efendim. Peki ikimiz de yaşıyoruz. <gülüyor> Problem yok evet. gördüğünüz evet. gibi. Necder, evet dinleyiciler suyu içtik gerçekten de Ankara'nın Kızılmak'ta gelen suyunda herhangi bir şey yok. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. E, teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. E, ben de teşekkür ediyorum. Bir, bir dakika Ömer Bey e, telefon geldi de bu saatte bir nikah daha kıymam gerekiyordu da program yüzünden kıyamadım. Onun için bunu telefonla hemen kıyayım Bari vakit varken. Ee, efendim. Ee, tamam tamam. Siz e, Kamuran Hanım. E, alo. He, yanınızdaki Selahattin Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz efendim? Alo. He, evet mi dediniz? Peki tamam tamam. Sen Selahattin Bey o, orada e, yanındaki Kamuran Hanım'ı karalığa kabul ediyor musunuz? Duymadım. Selahattin Bey. Çeken bir yere geçin efendim. Çeken bir yere geçin. <gülüyor> ha tamam tamam. Şimdi sesiniz geliyor. Ha Kamuran Hanım'ı diyorum. E, karılığa kabul ediyor musunuz? Ha tamam tamam. Ben de sizi efendim karılığına ilan yapacağım. Perişan FM. Perişan. Yok ya Radyo Dür ki Radyo Dür kadar Perşane Fe her gün 7 10 15 20 24 saatlerinde yanınızda ya, Dünya Radyo'da. Yazalım benim var Pekin oynayalım. ben beraber Pekin Mustafa Serttaş teknik yap ben benim Pekin. Hadi <gülüyor> dinleyin dinleyici lan.